Ey Muhammed, de ki ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır.